يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قد تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها اصطقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلن به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فازا عظيما. أما بعد، فأستقل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور مهتتاتها وكل مهتة بدعه. وكل بدعة ضلاله. وكل ضلاله في النار. ثم بعد Değerli Kardeşlerim, bu hafta 28. Konu 55. Dersi Allah'ın yardımıyla işleyeceğiz inşallah. Konumuz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi Ebu Bekir radıyallahu an ve birlikte Medine'ye yolculuğu, Medine'ye çıkışı ve Ensar radıyallahu anhum. Ensarın onları karşılaması. Konumuz bu. Kardeşlerim aleyhisselatü vesselam artık Kureyş'in hücum vakti geldiğinde ve israatü vesselam'a karşı programladıkları, düzenledikleri sülkas planının vakti geldiğinde, çıkış zamanı geldiğinde hareket ediyor. Çıkıyor Mekke'den. Çölleri, dağları, tepeleri aşarak Ebu Bekir radiyallahu anh'la birlikte yola koyuluyorlar. Aleyhissalatü İslam'ın hedefi bu yüce dini gideceği yerde ikame etmek ve orada devleti, İslam devletini tesis etmektir. O yer de Medine, güzel kokulu olan Allah Azze ve Celle'nin kendisi için hazırladığı mübarek bir yerdir. Ve oranın insanlarını yani ensarı Allah Azze ve Celle ona ashab yapmıştır. Oranın insanlarını sağlam insanlardan kılmıştır Allah Azze ve Celle. Ve o günler, o anlar, o insanların ne kadar sağlam olduğunu, ne kadar güvenilir olduğunu ve Resulullah Aleyhisselatü ne kadar çok teselli verdiklerini o günler, Ensar'ın o günleri, Ensar'ın yaptığı yardımlar ispat etmişti. Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Bekir Radıyallahu anh'la birlikte Medine'ye Allah azze ve Celle'nin kendileri için bir ümit ışığı yaktığı beldeye hareket etmişlerdi ve o belde kardeşlerim o Medine daha önceden Yesrib diye isimlendiriliyordu. Yesrib Ahsap suresinde gelir. Yethrib ismi. Allah Teala oranın isminin Taybe diye değiştirilmesini istedi. Ali Sırât ve nihayetinde oranın ismini Taybe diye değiştiriyor ve oradaki Hazret ve Evz kabilesinden olan ve birbirleriyle daima husumet yani düşmanlık içerisinde olan o insanların isimlerini de kıyamete kadar baki kalmak üzere Kur'an'da Ensar diye isimlendirdi Allah Azze ve Celle. Ve bunun bu şekilde, yani bu insanların, bu değerli insanların ensar diye isimlendirilmesini istemişti allah Teala. Ensar yardımcılar demek. Aleyhissalatü İslam'ın bu çıkışından Mekke'den Medine'ye hareket edişinde, bakın şu ayetler nüzul oldu, indi. İsra Suresi'nin ayetleri. Ve in kadu le yastifizzuneka min neredeyse yerden yani Mekke'den yurdundan seni çıkarmak için ellerinden geleni yapacaklar. Her türlü şeye başvuracaklar. Li ke minha oradan seni çıkartmak için. Ve izel la yelbetuna illa bu durumda onlar yani seni çıkartan bu ileri gelen tağutlar, hadde aşan kimseler senden sonra az kalmayacak. Ancak az kalacaklar. Yani fazla yaşamayacaklar. Ta ki Bedir'de onlar öldürülünceye kadar yaşayacaklar. Senden sonra diyor onlar ancak az bir müddet kalacaklar. Sünneten men qad ersenna kableke mir resulina senden önce gönderdiğimiz peygamberlerin sünnetidir. Senden önce göndermiş olduğumuz peygamber olan kimselerin sünneti. وَلَا تَجِلِلُ sünnetine تَحْو۪يلًا Ve bizim sünnetimizde değişiklik bulamazsınız. Yani Resullere karşı çıkanlar, zalimler, tuğyal edenler elinde sonunda devredecektir. Zalimler nasıl bir devrilişle devrileceklerini görecekler. Allah azze ve celle zamanımızın zalimlerini de devirsin inşallah. Yerini ah, dibine geçirsin. Akamız salate liduluk şems ila gasaqil leyl. Ayetlerde var Allah azze ve celle akamız salate liduluk ila gasaqil Namazı Zeval vaktinden ta ki karanlık basıncaya kadar kıl. Ve Kur'an el fecir. Ve Kur'an el fecir. Sabah namazını da kıl. Biliyorsunuz namazla ilgili ayetler Mekke'de gelmişti. Namaz emreden ayetler Mekke'de gelmişti. Namazın farziyeti Mekke'deydi. Orucun, zekatın farziyeti ise hicretten iki yıl sonra, hicretin ikinci yılında Medine'de farz olunmuştur. İnne Kur'anel fecri kâne meşhuda muhakkak ki sabah namazı şahitlidir. Hem gece meleklerinin şahitliği söz konusu hem de gündüz melekleri. Devir teslim esnasında kılınan bir namaz. Şahitli bir namaz. Aleyhisselatü Vesselam bu namaz hakkında Rakatel fecri Hayrun minad-dunya ve ma fiha. rekatlık sabah namazı. Ama hangisi? Sünneti sadece. 2 rekatlık sabah namazının sünneti dünya ve içerisindeki her şeyden hayırlıdır Allah'ın Allah'ım bizleri bundan mahrum eyleme ya <Gülüyor> Ayet tamam <devam> ediyor. Ve minel leyli fetehce'd bihi nafileten ata. Asa yi ebe mahmuda ve geceleri sana mahsus olmak üzere nafile namaz gece namazı kıl. Umulur ki Rabbin seni makam-ı Övülmüş öğülmüş makama eriştirecektir. Reisiyati ve gece namazı farzdır. Mutlaka kılması gerekiyordu. Kılamadığı zaman gündüz onun yerine 12 on rekat kuşlukta onu rekat namaz kılıyor. Bize de farz olunduğunu düşünsek Sofhan Allah azze ve celle bize rahmet etmiş. Biz bize sabah namazı farz, biz o konuda gevşeklik gösteriyoruz. Allahu Teala bu gevşekliğimizi gidersin. Bu hususta bizlere ve çocuklarımıza basiret versin. O namazın lezzetini tadını almayı nasip etsin. Ve Rabb'im e ve ahrijni ve ve deki işte o çıkış esnasında Ali Sıratu çıkış esnasında Mekke'den Medine'ye harekete esnasında Allah azze ve celle ona ey Rabbim benim gide, gideceğim yere gireceğim yere doğruluk dürüstlükle girmemi, çıkacağım yerden de Mekke'den de dürüstlükle, doğrulukla çıkmamı nasip et. Ve ce'anni min Sultan sultanan nasira. Ve <Sessizlik> katından bana bir sultan yani bir hüccet, bir burhan, bir delil yap. Yardımcı bir delil olsun. <Sessizlik> <Sessizlik> Abdullah İbd-i Abbas radıyallahu anh diyor ki Nebi Aleyhisselatü Mekke'deyken Hicretle emrolundu. Sonra Allah Azze Celle işte bu ayet-i kerimeyi indirdi diyor. Yani Ey Allah'ım Gireceğim yere bana Doğrulukla, dürüstlükle girmemi Çıkacağım bir yerden de dürüstlükle çıkmamı nasip et Ve katından bana bir yardımcı Yap Yardımcı kıl Yardımcı bir sultan yani burhan Delil, apaçık bir delil yap diyor. Bunu bu şekilde tefsir ediyor. Hasan el-Basri rah rahmetullah aleyhise bu yardımcı delille ilgili diyor ki bununla hasredilen fa yani e, İranlıların Rumun ve diğerlerinin meliklerinin mülkiyetlerinin çekilip alınması Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yani bununla yardım olunmuştur diyor. Kuvvet budur, burhan budur diyor. Katade tefsircilerden rahmetullah aleyh. O da diyor ki burada kastedilen ayette kastedilen sultan yani o delil ey Allah'ım bana katından bir yardımcı sultan yap, kuvvet yap, burhan yap demesiyle kastedilen Allah Azze ve Celle'nin kulları arasına koyduğun merhamet. Eğer o merhamet olmasaydı onlar birbirlerini yer bitirirlerdi. Güçlüleri zayıflarını yardım Nihayetinde Allah Azze ve Celle Nebimiz Vesselam'a o yardımcı olan hücceti Burhan'ı veriyor. Ve onunla Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı Allah'ın takdir ettiği, murad ettiği ve vaat ettiği yerlere gel geliyorlar. Ve kendisinden sonra da Müslümanlar zafer kazanıyor. Kardeşlerim Kureyş, Kureyşli müşluklar Ali sallallahu ve uğraşmak için, bu yolculuk esnasında, Mekkeden ayrılışı esnasında, yolda ona erişmek, ona ulaşmak, ona elde etmek için ellerinden geleni yaptılar ama nafile. Allahu Teala onları rezil ruhsayır. <gülüyor> onların suvarilerinin gözlerini görmez hale getirdi. Hani bu anlatılıyor ya, geçen hafta da söylemiştim. Aleyhisselatü Vesselam ve o değerli arkadaşı Ebu Bekir radıyallahu anh mağaradayken diyor ki Ebu Bekir, eğer diyor bunlar Kureyşliler ayaklarının altına ön tarafa şöyle bir bakmış olsalardı çünkü mağaranın önünde ayaklarının ucuna bakmış olsalardı bizim diyor ayaklarımızı göreceklerdi neredeyse diyor. Ama Aleyhisselatü Vesselam ne diyor Ebu Uskut ya Ebu Bekir İsnanillahu talifuhma İki kişi olan üçüncüleri Allah olan kimseler yani kendisini kastediyor ve Ebu Bekir'i kastediyor Bizler iki kişiyiz, üçüncümüz de Allah, yani Allah bizimle beraberdir Sus, korkma La tahsem innallaha mana. Korkma Allah bizimle beraberdir yani gözlerinin önünde, bizim tabirimizde burunlarının dibinde aleyhissalatü vesselam'ı ve arkadaşını fark edemiyorlar. Allah-u Teala onların gözlerini bağlı. Nihayetinde aleyhissalatü vesselam ve arkadaşı yola koyulduğunda artık iyice kanaat ediyor ki Kureyş onlar ayrıldılar. Onlar ellerinden kaçırdılar ve hemen bir mükafat koyuyorlar. Yani onları yakalanması, ölü veya diri getirilmesi hususunda bir ödül ilan ediyorlar. Bu olayı hadis-i çıkışını ondan sonra peşinden kimin geldiğini anlatan bir hadis var. Buhari'de rivayet ediyor. Ve Rab'in Azif radıyallahu anh'tan Ebu Bekir bir gün bundan, bu sahabeden bir dinit alıyor ve diyor ki Ebu Bekir ona oğlunu da benimle beraber gönder ki bana yardımcı olsun diyor. Diniti aldıktan sonra bedelini de onun değerini de ödüyor. Ondan sonra hareket edecekken Ebu Bekir'e diyor ki hatırladığım kadarıyla hadiste Ebu Bekir'e diyor ki aziz, siz diyor ikiniz yani Resulatü Vesselam'la beraber Mekke'den çıktığınızda ne yapmıştınız, nasıl hareket etmiştiniz bir anlatır mısın diyor. Ve Ebu Bekir olayı anlatıyor. Diyor ki biz geceleyin yürüdük. Sonra böyle gün ortasına geldiğimiz zaman sıcak iyice bastırdığında Etraf yollar boşalmıştı. Kimse gelip geçmiyordu. Neden güne ortasında insanlar çekiliyorlar? Onu daha önce anlatmıştım. Çok sıcaktan dolayı orada o bölgenin insanları hep gölgeliklere, kaynulyeye, evlerine çekiliyordu. O anda işte o gündüzün ortasında biz diyor bir kayanın gölgeliğini bulduk, oraya doğru çekildik diyor. Medine'ye giderken. Sonra ben diyor Aleyhisselatü Vesselam'ın uyuması için böyle yerleri düzelttim. Bir tane de post attım diyor. Aleyhisselatü Vesselam onun üzerine uyudu diyor. Aradan biraz zaman geçince bir tane koyun çobanı yaklaşıyor. O da böyle gölgelik bir yer ararken onların yanına geliyor. Ebu Bekir radıyallahu ona, ona diyor ki sen kimsin? İşte ben Medine'li veyahut Mekkeli bir adamın çobanıyım. Peki diyor, bizim için biraz süt verilmesin, süt sağır, mı? sağır mısın diyor Ebu Bekir radıyallahu anh. O da diyor, tamam. Diyor ki Ebu Bekir, yalnız diyor, koyunların, e, memeleri kirli, pis olmasın. Onları bir temizle, güzelce bir temizle, ondan sonra bizim için süt sağır. Çoban sütü sağıyor. Ebu Bekir radıyallahu anh da arkadaşıyla birlikte, Sıraat ve birlikte yolcular çıkacak ya bir tane kaba almış. Hani sıraat sıram ondan abdest alır, onu işte ihtiyacı için kullanır diye. O kabın içerisinde sütü sağdırıyor ve bakıyor ki sıraat ve uyuyor, uyanınca kadar uyandırmıyor. Sonra uyanınca ona sütü içiriyor ve bundan dolayı çok hoşnut oluyor. Biberakir radıyallahu an wa arda. Sonra güneş biraz batıya meylettiğinde Aleyhisselatü Vesselam yolculuk vakti geldi mi diyor ve başlıyorlar Medine'ye tekrar yola devam etmeye. Sonra bir ara giderken peşlerinde bir adam görüyorlar. Suraka İbni Malik adındaki bir adam. bu Bakir <gülüyor> radıyallahu anh sürekli arkasına bakıyor endişeli. Ali sıratı vesselam yoluna devam ediyor. Gökyöbü Bakır bize yetiştiler. Yani yakalandık deyince Allah Resulü aleyhissalatu vesselam la tahzan inna Allah maana. Korkma. Allah, maaka Allah bizimle beraberdir diyor. Ali sıratü vesselam ona be ediyor. Arkadan gelen Surkaya. Ebini Malik. O da Müslüman oluyor. Rady Allahu an. Sonra Müslüman oluyor. Bu adam atıyla beraber geliyor. Atlı bir şekilde. Ve dua edince at birden tökezliyor ve adam yere. Sonraka evin Malik yere kapaklanıyor. Ve at karnına kadar yere saplanıyor. Diyor ki Ebu Bekir radıyallahu anh o anda biz öyle yumuşak bir yerde değildik. Sert bir düzlükteydik diyor. Yani atın yere batmasının imkanı yok. Ama baklar ama at yere batıyor. İsraatü isra duası, bedduasıyla. Anlıyor ki kendisine beddua edildi. Diyor ki sesleniyor arkadan. Bana dua edin. Yani bu durumdan kurtulması için e, bana dua edin diyor. Sizin için diyor, geriden gelen arayıcı kimseler, sizi arayan kimselere engel olacağım diyor. Yani de Ne olur bana dua edince. Ve Ali Sırat'a O'na bu sefer dua ediyor. Lehine dua edince adam kurtuluyor. Suraka İbn Malik. Sonra sözünde duruyor bu adam tabii ki. Kiminle karşılaştıysa arkadan gelenlerden diyor ki ben buralara yeterdim. Buraları yani ben hallettim, gördüm, gözetledim. Burada aradan kimse yok diyor. Ve geleni geri çeviriyor. Aleyhisselatü Vesselam yoluna devam ediyor. Bu olayın Suraka İbni Malik ağzıyla rivayet edilen bir başka yolu var. Onu inşallah aktarayım. İbni Hişam rahmetullahi Aleyh ve diğerlerini naklettiği üzere diyor ki Suraka İbni Malik kendisi anlatıyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor Mekke'den çıktığı zaman Medine'ye hicret eder bir vaziyette Kureyşliler 100 deve Hz. Nasrullah'ın başına 100 deve ödül koydular diyor. 100 deve. Bir ara diyor ben onların meclislerinde otururken bir böyle Çağrıcı nida eden bir kimse geldi ve bizim yanımızda durdu ve dedi ki diyor ben diyor, üç kişi gördüm. Bunların Muhammed ve ashabı olma ihtimalleri var. Zannediyorum diyor, bu Muhammed ve Ebubekir diyor. Ve beraberinde giden rehberleridir demek istiyor. Sıraka ebni Malik durumu anlayınca adama işaret et, ediyor. Hemen sus diyor. Sonra adam diyor ki, zannediyorum bunlar diyor falanca kimselerdir. Bir şey kaybettiler onu arıyorlar. Yani Muhammed ve arkadaşı olamaz diye lafı çeviriyor yani. Ondan sonra sürekli bu haberi aldı ya. O da o konularda yani uzman birisi olduğu için hemen evine gidiyor. Cariyesi varmış ona diyor. Atını böyle bir tepeliğin arkasına hazırlaması için cariye e, atı hazırlıyor, Okunu, ok torbasını alıyor, evin arkasından gizlice hemen doğru Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Ebu Bekir'in peşine düşüyor. Son bu arada o çantadan bir ok çekiyor. Biliyorsunuz onlar müşrikler o dönemde Ayet-i de haber verdiği üzere fal okları kullanıyorlar. Allah Azze ve Celle Maide suresi 90'da ya yuhille dine amenu azlamu şeytan iman edenler muhakkak ki içki kumar falokları ve dikili futlar bunların hepsi birer şeytan işi işte. Bunlardan le'an sakının sakının geri durun umulur ki kurtuluşa erersiniz işte ezlam dediği denilen ezlam denilen faloklarını kullanan Çantasından bir ok çıkarıyor, fal oku. Acaba yani nasıl olacak? Yakalayabilecek mi Mahiyetinde. Bunu kastederek Allah'a e, Oku çekiyor, bakıyor ki istemediği, hoşlanmadığı bir oku çekiyor. Fal okunu. Onlara zarar veremeyeceği ifade eden, Ebu Bekir'e ve Ani Sallatu ve zarar veremeyeceğini ifade eden bir ok çekiyor. Ama buna rağmen e, şey yapmıyor. Kanaat etmiyor. Yola koyuluyor. Yola koyuluyor. Atının ayağı tökezliyor yere düşüyor. Kapaklanıyor. Tekrar bir fal daha çekiyor. Ok torbasında. Yine aynı şekilde hoşlanmadığı, istemediği bir ok geliyor. Onlara zarar veremeyeceğini ifade eden oya. Ondan sonra yola yine devam ediyor. Yine tökezliyor. Yine yere kapaklanınca aynı şeyi tekrar yapıyor. Bu sefer anlıyor ki artık bu iş sandığı gibi olmayacak. Bir şekilde kendisine engel olan bir şeyler var ve sesleniyor arkadan. Aleyhisselatü Vesselam ve Ebu bakın arkasından sesleniyor. Ben diyor Soraka i̇bn Malik'im Bana bakın, sizinle konuşmak istiyorum diyor. Benden size hoşlanmadığınız bir şey olmayacak, Yani size, benden size bir zarar dokunmayacaktı. Diye onlara seslenince Aleyhisselatü Vesselam Ebu e diyor ki Ne istiyormuş ona sor bakayım diyor. Ebu de ona sorunca Bana bir yazdı yazın Benim ve sizin aranızda bir yazgı yazın diyor. Yani emanlık istiyor aslında. Güvenlik istiyor. Ebu Bekir radıyallahu anh da onu bir kumaş parçasının içerisine bir yazı yazıyor veya hatta bir kemik parçasının içerisine yazıyor. Onu alıyor Suraka bin Malik'in yanına fırlatıyor. Suraka alıyor onu ok içerisine koyuyor. <gülüyor> Ondan sonra da dönüp gidiyor. Bu da Sureka'nın ağzından nakledilen bir rivayet. Ondan sonra da Sureka İbni Malik az önce bu rivayetinde geçtiği üzere gelenleri geri çeviriyor. Evet. Yine yol, yolculuk devam ediyor. Bu yolculuk esnasında Bezarın rivayet ettiği bir kısa şöyle, bunu okumuşsunuzdur veya izlemişsinizdir. Ali sıradsı hayatını anlatan filmlerde, Ali sıradsı Mekke civarında Abu Ma'bed isimli bir adamın yanına, onun mevkisine gizlice konaklıyorlar. Oraya mola veriyorlar. Ebu Ma, Mabed'in de koyunları varmış. Anlıyorlar ki ihtiyacı var. İhtiyaçları var. Ebu Mabed diyor ki bizim diyor bütün koyunlarımız hamiledir. Süt vermiyor. Sütümüzde kalmamıştır deyince ve Vesselam bir koyunu görüyor. Bu şu nedir diyor. Yani onu getirir getir manasında. Onu getiriyor adam. ve Vesselam o kısır gibi olan koyunu başlıyor sama. Bir kabın içerisinde sütü sayıyor. Ondan sonra önce adama Ebu Muhabbe içiriyor. Sonra da kendileri içiyorlar. Adam diyor ki, sen diyor şu Kureyş'in sahibi deli dediği adam mısın? Diyor. Vallahi şah ben şahitlik ederim ki senin getirdiğin şey haktır diyor. Ben sana tabi olacağım diyor. Aleyhisselatü vesselam hayır diyor. Ben galip gelip yani iyice böyle güçlenip ortaya çıkıncaya kadar bana tabi olma. Ne zaman ben güçlenirsem o zaman o bana tabi ol diyor. Yani imanı tabii ki şehadeti kabul ediliyor ama ama Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisiyle birlikte gelmesine izin vermiyor. Böyle bir de başlarından bir olay geçiyor. Aleyhisselatü Vesselam işte o e, koyuna o kısır olan koyuna dua ediyor ve nihayetinde o duanın neticesinde de koyundan süt geliyor. Hem adama içiriyor hem de kendileri içiyorlar. Bu da ve Vesselam'ın mucizelerinden biri. Yine bu Medine yolundayken Şam tarafından gelen kafirler içerisinde Zubeyir var. Zübeyir radıyallahu anh Zübeyir ile karşılaşıyorlar. Şam'da, Şam'dan e, ticaret için gelen tüccarlar ticaret sebebiyle gidip gelen tüccarlarla karşılaşıyorlar. İçlerinde de Zübeyir var. Zübeyir radıyallahu anh, onlara, Ebu ve aleyhissalâtu vesselâm'a iki tane beyaz elbise giydirildi. Yolda da onlarla karşılaşıyorlar. Yollarına devam ediyorlar. Hicret, hicret yurdu olan Medine'ye yaklaşıyorlar kardeşlerim. Medine ahalisi ise, sizin de bildiğiniz üzere, küçükleriyle, büyükleriyle, yaşlılarıyla, cariyeleriyle, efendileriyle, köleleriyle hepsi birlikte karşılamak için böyle Medine'nin ön taraflarına uç kısımlarına doğru çıkıyorlar ve merakla heyecanla onları bekliyorlar. Buhari'de rivayet edilen bir hadiste Urbe'den geliyor. Hadis radıyallahu an. diyor ki Müslümanlar Aleyhisselatü Mekke'den ayrıldığını, <gülüyor> Medine'ye yola çıktığını duyunca Harra denen bir bölge varmış. Bir mevki. Medine'nin yakınlarında. Oraya çıkıyorlar ve her gün gün ortasına kadar, yani sıcak başıncaya kadar orada bekliyorlar. Sonra da geri evlerine dönüyorlar. Bir gün yine beklerken bekliyorlar gün ortasına kadar. Sonra evlerine döndüklerinde Yahudilerden birisi kendi işin ile ilgili bir mevzuda kendi işini halletmek için Yahudilere ait kalelerden bir kalenin tepesine çıkıyor. Etrafa bakınırken bakıyor ki ashabı böyle sıcaktan sarap vaziyetinde sarap gibi gözüken böyle tozlu bulutlu bir ortam içerisinde ashabın Aleyhisselatü Vesselam ve geldiğini görüyor. Ve kendisini şöyle demekten alamıyor. Bir Yahudi olmasına rağmen. Ey Arap topluluğu! Beklediğiniz o sizin nasiptiniz var ya geliyor diyor. Allah Azze ve Celle Yahudi'ye müjde verdirttiriyor orada Müslümanlara. Ondan sonra Müslümanlar hemen silahlarını alıyorlar. bu Aleyhisselatü Vesselam'a karşı <gülüyor> Karşılamaya çıkıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam Medine'nin yakınlarına geldiği zaman o daha Medine'ye girmeden o Kuba bölgesinin olduğu yerlerde sağ tarafa Kuba tarafına doğru meylediyor ve orada Amir İbn Af'ın oğullarının bulunduğu mevkide konaklanıyor. O zaman Rabi'l-Evvel ayının ilk pazartesi günüymüş. Hadiste haber verildiğine göre. Ebu Bekir radıyallahu anh böyle ayağa kalkıyor Aleyhisselatü Vesselam'da oturuyor bir vaziyette. Geliyorlar insanlar Ebu Bekir'i selamlıyorlar. Zannediyorlar ki o peygamber sonra Ebu Bekir sıcaktan Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle ridasıyla, üst kıyafetiyle gölgelemeye başlayınca bakıyorlar ki Aleyhisselatü Vesselam orada oturuyor. Onu, onu selamlıyorlar artık. Ona yaklaşıyorlar, selamlıyorlar ve tanıyorlar. Buhari'nin rivayet ettiğine göre. İbn-i rahmetullah rahmetullahi aleyh de diyor ki, Amr ibn-i Af oğulları, hani aleyhissalatü vesselam onların yanına geldi ya, tekbir getirdiler diyor. Ve Müslümanlar da tekbir getirdiler ve ve vesselamın gelişiyle çok sevindiler. Onu karşılamaya çıktılar. Onu böyle, nübüvvet, peygamberlik selamıyla selamlamaya başladılar. Etrafını kuşattılar, Etrafını böyle çevrelemeye başladılar. Ve onun etrafına bir sakinet, huzur, mutmainlik indi diyor. Ve şu ayet indi diyor. Ebni Kayyum rahmetullah aleyh. Feinnallaha <gülüş> <gülüş> huwa mevlahu ve cibirili ve salihil mu'minin. Muhakkak ki Allah onun mevlasıdır. Dostudur. Kimin? Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve Cibril de aynı şekilde ve salihul müminin ve müminlerin salihleri. Yani oradaki ensardaki salih kimseler kastediliyor. Ensar kastediliyor. Yani Allah Cibril ve müminlerin salihleri onun mevlasıdır, dostudur. ve melâiketü ba'de zâlike zahîra. Melekler ise bundan sonra onun destekçisi de diyor. Bu ayetin indiğini söylüyor. Rahmetullah Aleyh i̇bn Kayyim. Kayyid. <gülüyor> Müslüm'ün rivayet ettiği hadiste de Medine'ye geldiği zaman Medine'nin yüksek tarafına çıkıyor. Medine'ye gelmeden önce Amr İbn-i oğullarının bulunduğu yere ve orada yani az önce söylediğim yerde yaklaşık olarak 14 gün kadar kalıyor. Sonra da beni Necar oğulların yanına yani Medine'ye hareket ediyor. Onlar da beni necer haber alınca kılıçlarını boynlarına takmış bir vaziyette geliyorlar. Ali İslahet ve karşılıyorlar. Ali İslahet ve oğulların içerisinde. Ebu Eyüb el Ensari'nin bulunduğu yere devesini çökertiyor. Malumunuz üzere. Ve bir hadiste Buharinin tarihinde o sahihinde değil de tarihinde rivayet ettiği üzere o zaman karşılayan kimseler Ensar'dan yaklaşık 500 kişiydi diyor. 500 kişilik bir topluluk ve Vesselam'ı karşılamışlar. Ve Medine'ye geldiği zaman Allah'ın Nebisi geldi, Allah'ın Nebisi geldi diye her yerde böyle sesler yükselmeye başlıyor. Veyahut da bir başka rivayette geldiği üzere işte erkeklerden, çocuklardan, kadınlardan, hizmetçilerden oluşan topluluklar, Ya Muhammed, Ya Resulallah, Ya Muhammed, Ya Resulallah yani geldi manasında söylüyorlar. Allah'ın Resulü geldi manasında diyor. Yoksa Bizim anladığımız tarzda Ya Resulallah deyip de O ölüleri çağırır bir tarzda Aleyhisselatü Vesselam ölü olduğu halde Onu yardıma çağırır mah mahiyette değil bu Yani Allah'ın Resulü geldi Allah'ın Resulü geldi mahiyetinde Nidalar yükseliyor Sevinçten Medine Medine Aleyhisselatü Vesselam'ın girişiyle Medine'ye gelişiyle aydınlanıyor İslam'ın güneşi orada, parıltısı iyice belirmeye, ışıldamaya başlıyor kardeşler. Ve ensarın tamamını bu parıltı ve ışıltı kaplıyor. Yani onlara sekinet yani gelişiyle. Buhari'nin rivayet ettiğine göre, daha önce de söylemiştik. Bera ibn Azib radıyallahu anh diyor ki Medine'ye ilk gelen kimse kimdi? Medine'ye ilk giden kimse kimdi kardeşlerim? Var mı Bilal? Mustafa i̇lk Hı -hı. Güzel. Musab ibn-i Ömeyr, radıyallahu anh. Ondan sonra Ümmü Mektun, Ama olan sahabe. Sonra Bilal. Sonra Saad. Sonra onlar İbn Hattab radıyallahu an 20 kadar Müslümanla birlikte Medine'ye geliyorlar. Ondan sonra da Ali vesselam onlara katılıyor. <gülüyor> Hadisin devamında diyor ki Medine ehli Aleyhissalatu vesselam'ı gelişiyle çok sevindiler. Ve böyle Cariyelerden bazı kadınlar artık böyle bir şeyler söylemeye başladı. O biliyorsunuz e, Talal, Bedru filan e, ifadeleri var ya. Onunla ilgili gelen ifadeler, sıhhatini bilmiyorum ama cariyelerin bir şeyler söylediği malum. Yani gelişini kutlama, sevinme adına bir şeyler söylüyorlar. Ve sebbi hisme rabbikel a'lâyi okuyorlar. <Sessizlik> Rabbinin yüce ismini tesbih et. Evet. Bu sure okunuyor. Yine İmam Ahmet'in ve Tirmizi'nin rivayet ettiği bir sahih hadiste kardeşlerim. Son hadis. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor. Medine'ye girdiği zaman her şey böyle aydınlandı. Ama öldüğü zaman ise her şey karardı bir karanlık hali aldı. Takip ediyor biz onu defnetmekten yani geri doğrduk def ne demedik. Ellerimiz kalkmadı diyor. Ama kalplerimizdeki şey bundan menetti. Onu defnettik demek istiyorlar. Ali Sena'nın gelişiyle her yer aydınlanıyor. Vefat ettiği zamanda o kadar onun tam aksine hüzünleniyorlar. Her taraf kararıyor diyor sahabi. Enes radiyallahu an İşte aleyhissalatü vesselam öz olarak Mekke'den Medine'ye olan yolculuğunda karşılaştığı şeyler bunlardan ibaret. İnşallah haftaya bunlardan elde edeceğimiz dersler neler? Onlardan bahsedeceğiz. Allah Azze ve Celle hakkıyla Kendisinin dinine sahip çıkan, nebisine sahip çıkan, onun yolundan giden müminlerden eylesin. Amin. Ve Allah Azze ve Celle bizlerin imanını artırsın. Amin. İmanı bizlere sevdirsin. Fıskı, fucuru, isyanı, küfrü bize kereh göstersin. Onlardan nefret ettirsin. Allah'ım bizden kabul et ya Rabbena Alemin. Hâdâ alem sallallahu ala nabiyyina muhammed subhanek allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente esteğfiruke ve eku leke